resul Ekrem'e büyü yapılıp yapılmadığı konusu. Ee, yani tefsirlere kadar bu konu girdiği için insanlar tabii bizim anlattığımız bazı hususlara ne yapıyorlar? İnanmakta zorlanıyorlar. Ee, özet olarak ben notlarıma bakarak ifade edeyim. bir, Peygamberimize sihir yapıldı diyenlerin delilleri şunlar. Hz. Ayşe, Zeyd bin Erkan ve İbn Abbas'tan bir sürü rivayetle gelmiş sayı hadis kabul edilen rivayetler var. Ki o hadisleri, rivayetleri söyleyeceğim birazdan. Yahudiler, Zekeriya ve Yahya Peygamberi öldürdüler. Kur'an'da ifade edilir. Yine Yahudi Lebit bin Asam'ın peygamberimize zarar vermesi, niye olmasın der. Ee, bu konuda e, fikir yürüten klasik e, anlayış. Peygamberlere nice işkenceler yaptılar. Efendimiz'e de bir Yahudi kadın efendim zehirli et yedi, zehirledi. Resulullah ölünceye kadar tesirini devam ettirdi. Ve ee, sihir öldürmekten, ateşte yakmaktan, işkence etmekten daha hafiftir. Dolayısıyla peygambere sihir yapılmıştır, diyorlar. Evet. Peygamberimize sihrin yapıldığı ile ilgili ee, bir rivayet var. Ee, rivayeti ben hatırladığım kadarıyla size ifade edeyim özet olarak. Peygamberimizin yanında bir Yahudi çocuk ona hizmet ediyordu. Ee, Yahudiler peygambere e, büyü yapmak istediler. Peygamberimizin e, sakallarından e, efendim birkaç tane tel almasını istediler Yahudi çocuğa ve onu ne yaptılar? Büyüyle bir kuyuya attılar, sonra Felak ve Nas sureleri nazil oldu. Dolayısıyla Peygamber bu arada günlerce neyi yapıp yapmadığını bilemiyordu. Yani yapmadığı şeyleri yaptı, yaptığı şeyleri yapmadı diye değerlendiriyordu büyülenmişti ve böyle anormal bazı davranışlarda bulunuyordu. Sonra Felaknas sureleri nazil oldu ve Cebrail öğretti. Peygamberimiz Hz. Ali'yi o kuyuya gönderdi. İşte bir neyin arasında hurma lifinin mi? Üzerinde peygamberin işte tüyleri vardı. Açtılar sonra Peygamberimiz de e, ne yaptı? E, kurtuldu büyüden. Şimdi böyle bir rivayet var. Bu rivayeti bir kenara koyalım. Bir de şu ayetler var. O ayetleri değerlendirelim. Sihir yapıldığı ayetleri az sonra okuyacağım da bu hadisi önce bir vurgulayayım. Sihir yapıldığına dair hadiste Medine'den bir heyetin 7. Hicri yüzyılda Hayber Yahudilerine giderek Lübeyt bin Asım'ın veya kız kardeşine sihir yaptıkları, yaptırdıkları bu sihrin Beni Züreyka'a ait olan Zervan veya Ervan kuyusuna atıldığını <gülüyor> rivayet edilir. Ee, ve buna çözüm olarak da Felak-Nas surelerinin nazil olduğu ifade edilir. Halbuki Muavezeteyn dediğimiz Felak ve Nas surelerinin Medine'de değil Mekke'de nazil olduğu büyük ihtimal demeyelim kuvvetle sabittir. Hasan Basri, İkrime, Ata bin Cabir, Zeyd, İbni Abbas hep onun Mekke'de nazil olduğunu ifade ederler. Bu surelerin sadece kaldı ki bu sureler sihirden hiç bahsetmez. Felak ve Nas sureleri Sihrden sihirbazdan bahsetmez. E, dolayısıyla sihirle ilgisi yoktur zaten bu surelerin. Sadece Felak suresinde bir ayette ve شَرْرِنْ نَفَّاسَاتِ فِي denilir. E, bu sihirle değil e, üfürükçülerle alakalıdır. Üfürükçülerin şerrinden Allah'a sığınmak vardır. Büyünün değil. Büyünün değil üfürükçülerin şerrinden. Burada nefâsat, müennes şeklinde gelmiştir. E, halbuki büyücülerin çoğu kadın değildir diye bir soru sorulabilir. Kur'an-ı Kerim'de e, büyücü kadınların, üfürükçü kadınların şerrinden diyoruz. Nefâsat, müennesdir. Bunun da ben e, şöyle bir izahını yapıyorum. İsabet edebilirim, etmeyebilirim. Büyü cinsiyet yönüyle değil, yapılma tarzı yönüyle kancıkça bir iştir. Yani o kelimeyi kullanmak zorundayım. Çünkü e, bayana has bir iş dersek annelerimiz de bayandır. E, eşlerimiz de öyle. Yani bu iş böyle e, erkekçe yapılacak bir iş değildir. Kandırmaya, hileye, aldatmaya dayalı olduğu için e, kelimenin tam ifadesiyle Bilmiyorum o kelime sizlerde de bir anlam çağrıştırıyor mu veya bir yere oturuyor mu? Ee, bayan değil öyle bir iştir. Onun için e, mühendis takısı gelmiş diyebiliriz. E, diğer ayetlerde sihirle ilgili hiçbir şey yoktur. E, ayrıca Nas suresinin bütünlüğünde sihirle ilgisi hiçbir şekilde yok. Dolayısıyla mekki olduğunu söyleyenlerin sözü kuvvetli olsa bile şeyle büyüyle alakalı bir indiğini söylemek mümkün değildir. Eğer peygambere sihir yapıldığı kabul edilirse şeriatten şüpheye düşülür. Peygamber yapmadığını yaptım, söylemediğini söyledim diye biliyorsa büyü yapılabiliyorsa Allah'tan gelmeyen ayetleri de Allah'tan geldi diye söylemiş olabilir. Büyülendiği için kendisi öyle zannetmiş öyle bir vehme kapılmış haşa olabilir. Eğer büyüyü kabul edersek o zaman Peygamber üzerinde Allah'tan getirdiği konularda da şüpheye düşülebilir. Muhalifleri Resulullah'a istediklerini söyledip yaptırabilirler o zaman büyüyle. Resulullah'ın getirdiklerinin ne kadarının Allah'a ait olduğu, ne kadarının da sihir tesiriyle söyletene ait olduğu bilinemez o durumda. Bu rivayetler kabul edilirse Resulullah'ın kendisini Peygamber zannettiği ve kendisine melek geliyor sandığı da mümkün büyü neticesinde söylemek zorunda kalınmış olduğu iddia edilebilir. Kur'an'la bu sihir yapıldığı rivayeti her şeyden önce çelişki arz eder. İsra 47'de kafirlerin iddiası olarak Resulullah'ı sihire uğramakla sihre e, uğramakla nitelendirdikleri açıklanıyor. O zalimlerin siz büyülenmiş bir adamdan başkasına uymuyorsunuz dediklerini gayet iyi biliyoruz der. Ee, İsra Suresi 47. ayet. Yani ayeti okuyayım. Estağfirullah. نَحْنُ عَلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ اِذْ يَسْتَمِعُونَ اِلَيْكَ وَاِذْ هُمْ نَجْوَى اِذْ يَكُولُ الظَّالِمُونَ اِنْ تَتَّبِعُونَ اِلَّا raculan مَسْكُورًا Evet. Dolayısıyla siz e, sihre uğramış bir kimseye uyuyorsunuz diyenler müşrikler. Onların dediği doğru olmuş olur. Büyülenmiş büyü, bir kimseye sihre uğramış bir kimseye uyuyorsunuz. Halbuki Allah diyor ki biz o zalimlerin dediklerini biliyoruz. E o zaman o zalimler dediği müşriklerin dediği gibi olmaz mı? Müslümanların bu iddiası büyülenmiş demek. Kur'an ise bunu müşriklerin bir iftirası olarak ele alıyor. Ve şu ara süresinde Salih Aleyhisselam için kalmış şöyle demişti. Kalu innema ente minal musahharin. Sen sihire uğramış, büyülenmiş birisisin. Onlardansın demişlerdi. Şuayb Aleyhisselam için de benzer şekilde fezekkir fema ente bi yevmi şey, Şuayb Aleyhisselam için de aynı ifadeleri söylediler. Kalu innema ente minal musahharin diye. Şuara 185. Kur'an diyor ki Tur suresi 29. ayette Fezekkir fema ente ni'meti rabbike bi kahinin ve la mecnun. Evet. Yani hatırla ki sen Allah'ın nimeti, Rabbinin nimeti sayesinde ne kahinsin ne de cinlenmiş, büyülenmiş birisisin. Maide suresi 67'de Vallahu yahsımuke minen nas. Allah seni insanlardan koruyacak koruyacak. Ve bir Yahudinin büyüsünden korumamış. Haşa koruyamamış oluyor büyü konusunu kabul edersek. Yine Tekvir Suresi 22. ayette ve mâ sahibiküm bir mecnun. Sizin arkadaşınız yani peygamber cinlenmiş değildir. Yine Kalem suresi sonuncu ayet 51. ayet beyin yekatulletine keferu le yuzlukune keb'absarihim masemi semiu'z zikra ve yekulune innehu le mecnun. O müşrikler dediler ki peygambere gözleriyle devre yazdılar. dediler ki o mecnundur, cinlenmiştir. Evet. Yine feza tel Kur'an Feçetau iz billahi min eşşeytani Kur'an okuduğun zaman kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığın. İnnehu leysa sultan alellezine amanu ve ale rabbihim tevekkelu. O şeytanın iman edenlere ve Rablerine tevekkül edenlere bir saltanatı, bir gücü yoktur. E, peygamber iman etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş biri değil mi? O değilse hiçbirimiz değildir. İman edip tevekkül edenlere şeytanın herhangi bir saltanatı musallat olması yoktur diyor. Dolayısıyla nasıl olacak da ona cin musallat olacak ve büyülenmiş olarak zihnini karma karışık edecek? Hel ünebbî hüküm alamen tenazzülü <gülüyor> şeyâtîn şeytanların kime indiğini size haber vereyim mi? Tenezelu ala küllü efakin esim, o şeytanlar her günahkar, günaha düşkün yalancılara iner. Peygamber günaha düşkün bir yalancı mıydı da? Ona şeytanlar musallat olsunlar, insinler. Evet. Kezalikem ma etelzine min kablihim min rasul, illa kalu sahirun, evmejnon. Senden önce de gönderdiğimiz peygamberlere sihirbaz dediler, cinlenmiş dediler. Zariyat 52 iki. Fela ma el kala Musa maci tüm Onlar sihirbazlar değneklerini atınca Musa Aleyhisselam dedi ki, siz sihir getirdiniz. E inna Allaha Allah da sihri iptal edecek. Kur'an böyle söylüyor Musa Aleyhisselam'ın diliyle. Dolayısıyla Allah sihri iptal edecek eder. E Muhammed Aleyhisselam'ın sihrini iptal etmez mi eğer olmuş olsaydı? Çünkü inna Allaha la yuslihu amale'l müfsidin. Allah ifsad edenlerin amelini ne yapmaz? Başarılı kılmaz. Evet. Fesatçıların Fesatçılara kurtuluş salah vermez. Vela yuflehus sahirun, sihir yapanlar kurtuluşa ermez, başarıya ermez. Evet. Yine e, müşrikler diyorlardı ki inhaza illa sihrum mubin, bu sihrden başka bir şey değildir diyorlardı. Kuranda tabii bunu. E, nehyi, şey yapıyor, reddediyor. E, Fizilal'dan okuyayım bu, konu, şu, bu konuyla alakalı değerlendirmeyi. E, Felaknas Suresinin tefsirinde Seyyid Kutup şöyle diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında e, mütevatir olmayan bazı hadisler rivayet edilmiştir. Evet bu türlü rivayetler var. Fakat bu zayıf rivayetler ki sayıh olduğu değerlendirilir genel kabule göre peygamberliğin fiil ve tebliğlerindeki ismet sıfatına muhalif düşmektedir. Peygamber aleyhisselamın her sözü ve her hareketi birer sünnettir ve şeriattır Bu itikat esasıyla o hadislerin bağdaştırılması mümkün değildir. Müşrikler peygamberimize büyülenmiş, sihir yapılmış bir kimse gözüyle bakınca Allahü Teala derhal ayet inzal buyurarak onda sihir ve büyü gibi şeylerin bulunmadığını haber verdi. Mezkür hadisler Kur'an'daki bu habere de muhalif düşmektedir. Onun içindir ki bu rivayetler uzak görülmektedir. İnanç ve akide ile ilgili meselelerde bu türlü ahat hadislerle hükmolunamaz. Yegane kaynak Kur'an'dır. Hadis kaynaklarına gelince inanç mevzuunda sadece mütevatir olan hadislerle amel edebiliriz. Meskür hadisler ise mütevatir değildir. Bütün bunların dışında şunu da belirtelim ki Felak ve Nas surelerinin Medine'de nazil olduğuna işaret eden zayıf rivayetlerin yanında Mekke'de nazil olduğuna dair çok daha kuvvetli rivayetler vardır. Ve tercih edilen rivayetler de bunlardır, diyor Seyyid Kutup. Evet. Yani herhalde konu anlaşılmış.